47. Sohbet Kötülere karşı tavır almak Bu konuşma hicretin 545. yılının Şaban ayında Hilal'in ilk görüldüğü salı günü medresede yapılmıştır. Önce öğren. Hemen peşinden de öğrediğinde amel et. İhlaslı ol. Gerek kendi nefsaniyetinden ve gerekse insanlardan sıyrıl. Ve Allah de. Onun yolundan sapanları bırak. İçine daldıkları çirkefte oynasınlar. İbrahim aleyhisselamın dediği gibi de. O şöyle demişti. Hiç şüphesiz onlar benim düşmanımdırlar. Fakat alemlerin Rabbi böyle değil. Şuara suresi 77. ayet. Halktan ayrıl. Onların senin ihlas ve tevhidine zararlı olduklarını gördüğün müddetçe kendileriyle haşır neşir olma. Önce kendini iyice düzelt. Tam bir ihlas ve güzel bir ahlak sahibi ol. Tevhidin kemale erdiği ve kalbindeki şirk pisliği çıktığı zaman ise halkın arasına dön. Onlarla karışıp kaynaş, sahip bulunduğun ilim irfan ile kendilerine faydalı ol. Aziz ve celil olan Rablerinin kapısına gidebilmelerine delalet et, kılavuzluk et. Havas, seçkinlerin ölümü, fani varlıklara dayanıp güvenme hata ve zilletinden sıyrılmaktır. Allah'ın irade ve ihtiyarını unutarak kendi irade ve ihtiyarına güvenme, hata ve zilletinden kurtulmaktır. Havas, yani Allah'ın seçkin mümin kılları, fani insanlara ve diğer varlıklara dayanmadıkları ve güvenmedikleri gibi kendi irade ve ihtiyarlarına da dayanıp güvenmezler. Sadece ve yalnız Allah'a ve onun irade ve ihtiyarına dayanıp güvenirler. İşte bu onların ölümüdür. Kim ki bu ölümle ölürse onun aziz ve celil olan Rabbi ile ebediyen yaşaması tahakkuk eder. Onun bildiğimiz zahiri ölümü bir lahzalık bir sekteden, bir anlık bir hareketsizlikten, bir anlık bir gaiplikten, bir anlık bir uykudan ve sonra da bir uyanıştan ibaret olur. Eğer böyle bir ölümü istersen, senin marifetullah şerbetini içmen, Allah'a yakın olman, ve onun eşiğinde uyman gerekir. Ta ki rahmet, lütuf ve ihsan eli seni tutsun ve ebedi bir hayat ile dirilsin. Nefsin yiyeceği vardır. Kalbin yiyeceği vardır. Sır özün yiyeceği vardır. İşte bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Ben Rabbimin yanında olmakta devam edelim. O beni yedirir, içirir. Hadisin izahı şudur. Allah benim özüme manaları yedirir. Ruhuma ruhaniyet yedirir. Beni bana has gıdalarla besler. Resul Aleyhisselam önce hem kalbi hem de kalıbı yani bedeniyle miraç etti. Daha sonra beden bu miraçtan alıkonuldu ve kalbi ve sırrı ile miraç etmeye yani yücelmeye başladı. Bütün bu esnada o hep insanlar arasındaydı. İşte onun ilim ile ameli, ihlas ile halka öğretmeyi bir arada götüren hakikat varisleri de böyledir. Ey ahali! Allah dostlarının yediklerinden kalanları yiyiniz. Kaplarındaki içecek bakiyelerini içiniz. Ey ilim erbabı olduğunu iddia eden kişi, iyi bil ki amelsiz ilmin hiçbir değeri yoktur. İhlassız amelin de bir değeri yok. Zira ihlassız amel, ruhsuz bir cesetten ibarettir. Senin ihlaslı oluşunun alameti, insanların seni övmelerine veya yermelerine aldırış etmemendir. Eğer ihlas sahibiysen, insanların seni mehd etmelerine, zemme etmelerine, Aldırmazsın Onların elindekine göz dikmezsin Bilakis Rububiyete hakkını verirsin Nimet için değil Nimeti veren için Mülk için değil Mülkün sahibi için Batıl için değil Hak için amel edersin İnsanların sahip bulundukları Mal, mülk, servet sahip imkanlar Aslında bir kışır kabuktan ibarettir Allah'ın indindekiler ise usare özdür. Allah yolunda sadakat ve ihlasın kesinleştiği ve onun huzurunda duruşun devam ettiği zaman o bu öz usarenin yağından sana yedirir. Seni özün özüne, sırrın sırrına, mananın manasına muttali kılar. İşte o zaman masivadan yani Allah'tan gayri varlıklara bağlamaktan bütünüyle sıyrılır Hemen ifade edelim ki bu masivadan sıyrılma işi bedene değil kalbe yani ruha mahsustur. Zühd bedenin değil ruhun hususiyetidir. Masivadan yüz çevirme beden ile değil özle olur. İtibar manalaradır, muhtevalaradır, bedenlere değildir, duvarlara değildir. Bakıp itibar etmek izzet ve celal sahibi Allah'ın hakkıdır. Kulların hakkı değildir. Mihver esas senin halk ile beraber değil Allah ile beraber olmandır. O derece Allah ile beraber olacaksınız ki sizin nazarınızda dünyada ahirette yok olacak. Ne dünya kalacak ne ahiret. Sözün kısası Allah'tan gayri hiçbir mevcut kalmayacak. İzzet ve Celal sahibi Allah'ı seven has kulları sırf bedenleri bazı dertlere müptela olduğu için nimetlere gark olurlar. Düşman silahlarıyla katledilen şehitler sırf bedeni acılara maruz kaldıkları için nimetlere gark olurlar. Ya sevgi muhabbet silahları ile katledilenler nelere nail olmazlar ki? Evlere, ailelere ve beldelere yakıntı ve felaketler masiyetler sebebiyle gelir. Virane haline gelmiş yerleri görmez misin? Vaktiyle o diyarlardan Oturanların işledikleri Masiyet ve günahlar Oraları tahrip etmiştir Zira masiyet ve günahlar Beldeleri viran Sakinlerini de helak eder İşte sen de böylesin Senin bedenin de bir beldedir Sen de o beden Beldesinde günah işlediğin zaman Orası da harap ve viran olur Allah'a isyan ettiğin ve günah işlediğin zaman senin bedenine viranlık gelir. Önce bedenine viranlık gelir. Sonra da dininin bedenine körlük, götürünlük, sağlık ve dermansızlık gelir. Sana çeşitli hastalıklar gelir, fakirlik gelir. Senin malının evini tahrip eder. Seni düşmanlarına meyletir. Hay sana, ey münafık! Aziz ve celil olan Allah'ı anlatamazsın. Bir amel işliyorsun, onu sırf Allah rızası için istediğini söylüyorsun. Halbuki o Allah için işlenmemiş. Bilakis insanlara gösteriş için işlenmiştir. Onlara karşı mürahilik ediyorsun, münafıklık ediyorsun, yaltaklık ediyorsun. Fakat izzet ve celal sahibi Rabbini unutuyorsun. Pek yakında dünyadan müflüs olarak çıkacaksın. Ey içi hasta olan kişi, sana ilaç lazım. Bu ilaç ise ancak Allah'ın salih kullarının yanında bulunur. İlacı onlardan al, kullan. İşte o zaman sana daimi afiyet ve ebedi sıhhat gelir. Senin mana alemine, kalbine, özüne, halvet haline daimi afiyet ve ebedi sıhhat gelir. Rabbinin huzurunda kalp gözlerin açılır. Onlarla aziz ve celil olan Rabbine nazar edersin. Onu sevenlerden, onun kafasında duranlardan olur. Onlar ki adam başkasına nazar etmezler. Bir kalp, onda bidat vardır. Aziz ve celil olan Hakk'a nasıl bakar? Ey ahali! Allah'ın dinine oyunuz. Bidatlar icat etmeyiniz. Muvafakat ediniz, muhalefet etmeyiniz. İtaat ediniz, isyan etmeyiniz. İhlaslı ve samimi olun. Allah'a eş, ortak tanımayınız. Aziz ve celil olan hakkı tevhid ediniz. Onun kapısında ona kafa tutmayınız. Yalnız ondan isteyiniz. Onun gayrinden istemeyiniz. Yalnız ondan yardım talep ediniz. Onun gayrinden yardım beklemeyiniz. Yalnız ona tevekkül ediniz. Ona güvenip, ona dayanınız. Ondan gayrine tevekkül etmeyiniz. Güvenmeyiniz, dayanın. Siz ey Allah'ın has seçkin kulları Kendinizi O'na teslim ediniz O'nun sizin hakkınızdaki takdirine, idaresine, tedbirine rıza gösteriniz O'ndan isteyip durmakla değil O'nu zikredip durmakla iştigal ediniz Aziz ve celil olan Allah'ın Geçmiş peygamberlere indirdiği kitaplardan birinde Ne buyurdun hiç duymadınız mı? Kim ki benden bir şey istemeye vakit bulamayacak derecede Beni zikirle meşgul olursa Ona durmadan isteyenlere verdiğimden Daha fazlasını verir Ey Allah'ı zikirle iştigal eden kişi Ey kalbi sırf Allah yolunda mahzun olan kişi Allah'ın durmadan sana bir şeyler vermesindense Seninle birlikte bulunan bir arkadaş olması daha iyi değil mi? Bak İzzet ve Celal sahibi Allah Bazı kutsi hadislerinde ne buyuruyor? Ben, beni zikredenle beraber bulunurum. Ben, sırf benim için gönlü mahzun olanların yanındayım. Ey o, Allah'ın man kalbini ona yaklaştırır. Onun yakınlık evine girersin. Ona misafir olursun. Misafire ise ikram edilir. Hele bu misafir bir de hükümdarın misafiri olursa aynatın sahibi gerçek hükümdarı bırakıp da fani varlıklarla iştigal etmen daha ne zamana kadar sürecek? Yakında o fani mülk de onun sahibi de senden ayrılacak. Yakında ahiret hayatın başlayacak. O zaman dünya hayatının sanki hiç var olmadığını, Sanki orada hiç yaşamadığını sanacaksın. Ahiret hayatı ise hiç bitmez. Fakir olduğum için benden kaçmayınız. Benim yanımda öyle bir zenginlik vardır ki sizin zenginliğinizden de şark ve garp ehlinin zenginliğinden de büyüktür. Ben sizi yine sizin menfaatiniz için istiyorum. Sizin iplerinizi eğriyor, dokuyorum. Azî ve Celle olan Allah'ın dininde bulunmayan bir adeti oraya sokuşturma. Bidat ehlinden olma. Ortada iki tane adil şahit var. Biri Allah'ın kelamı Kur'an, diğeri de Resulullah'ın sünneti. Sen işte bunlara uyu. Zira hiç şüphe yok ki o ikisi seni aziz ve celil olan Rabbine ulaştırır. Fakat bu iki adil şahidi bırakır da bidatçiliğe kalkışırsan, o zaman iki şahidin de aklın ile heva ve hevesindir. Hiç şüphe yok ki bu ikisi de seni cehenneme ulaştırır, firavuna, hamana ve amanelerine ulaştırır. Kaderi ortaya sürerek, ne yapayım, Kaderin böyleymiş diyerek, işin içinden sıyrılmaya kalkışma, böyle bir bahane kabul edilmez. Senin mutlaka önce ilim irfan öğrenmen, sonra bu öğrendiklerinde amel etmen, hem de ihlasla amel etmen lazımdır. Kendiliğinden sana hiçbir şey gelmez. Binaenaleyh senin mutlaka çalışman, didinmen, gayret sarf etmen gerekir. Öncelikle behemal ilim irfan öğrenmeli, hemen peşinden de ihlasla amel etmelisin. İlmi dünyalık elde etmek için değil, hakkın yolunu bulmak için öğrenmelisin. Bir müddet sonra çalışamaz, öğrenemez hale gelebilirsin. O duruma düşmeden sana faydalı olacak ilim ilfanı veren Bu sırada birisi ayağa kalktı Vecde gelmişti Dedi ki Şu gelen için Lazım olanı da söyle Ta ki ona bir uğur getirsin Geylani Hazretleri de ona cevaben Şöyle der Delikanlının aşkı Zifaftan öncedir Ey Davran, aziz ve celil olan Allah'ın senden razı olmasına ulaş. Zira hiç şüphe yok ki eğer O senden razı olursa bil ki seni sevmiştir. Rızık ve geçim endişesini kalbinden çıkar. Zira sen gönül huzuru içinde çalıştığın müddetçe zorluksuz ve sıkıntısız olarak senin rızkın Allah'tan gelecektir. Kalbindeki düşünceleri, tasaları, endişeleri at. Bir tek tasan olsun. O da Allah'a layık bir kul olup olmama endişesi olsun. İşte bu mertebeye ulaşabildiğin an, bütün diğer tasalarını Allah kafidir. Onları o karşılar ve senden yok eder. Senin tasan, senin ulvi gayen, senin için en mühim olandır. Eğer bütün tasan dünya ve dünyalık ise, bütün himmet ve gayretini dünyaya hasrediyorsan, sen Dünya ile berabersin Dünya ile haşır neşir olursun Eğer bütün tasan ahiret ise Bütün himmet ve gayretini Ahiretini kazanmaya hasedersen Sen ahiretle berabersin Eğer bütün tasan insanlar ise Bütün himmet ve gayretini onlara harcıyorsan Sen onlarla berabersin Eğer bütün tasan Allah ise bütün himmet ve gayretini ona layık bir kul olmaya hassediyorsan sen dünya ve ahiret onunla beraberisin.